قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم eden hakın birliğini israr eleyen Allah'a şirkten biri kılan Kalpleriyle Allah'ın vahdaniyetine ve O'nun sevgili Habibi, Sevel-i Hilkat-i olan Hz. Muhammed'e gönül veren Resul-i Ekrem'i, Resul-i Efham'ı, Rahmetell-i Efendimiz'i, her şeyinden, canından, malından, evladından, kasasından, kesesinden, rütbesinden, her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, bu cihanın fani olduğuna, ahiretin bâki olduğuna ve kıyamet gününe bu kısa hayatın hesabını Allah'a vereceğini kabul eden, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rahip, cemaline aşık olanlar. Yeni seneniz kutlu ve mübarek olsun. Her dinin bir sene başısı var, İslamında sene başısı içinde bulunduğumuz Muharrem ayıdır. Mübarek, ihtirama layık, yani hürmete layık bir aydır. Hele on gün, Muharrem'in on günü bu, birinden onuna kadar olan zaman, o günlerde yapılan ibadet ve taata verilen ecl sevabı, bizim tarife kudretimiz yoktur. Sadakat olsun, İbadet ve ta'at olsun, oruç olsun, muhakkak surette eciz kalmayacak, mükafatı kat ve kat verilecektir. Çünkü cümle enbiyaya iltifat-ı rabbani Muharrem ayında olmuştur. İnşallah haftaya söyleyeceğiz. Haftaya aşırı Muharrem'dir çünkü ayın Muharrem'in onudur yani. Aşır demek, Muharrem'in onudur haftaya, haftaya Cuma. Onun yani için bugünleri, bugünleri ve bu geceleri gafletle geçirmeyiniz. Her saat mübarektir, her gün mübarektir. Ömrünün her gününü bayram, her gidesini kadir bil. Allah'a isyana yeltenme. Aczini bil, kabiye, aziz olan Allah'a secde et. Rezzakını bil, onun bariga hadiyetine ellerini aç. Anını zillet ile huzurunda yere koy. İste ondan. Kullardan istediğin vakitte kullar senden firar eder. Allah'tan istemezsen Allah sana gücenir, daralır. Kulum benden istemiyor, benden müstavini gider. Resulü ekremin vasıta kıl. onunla iste. Her ne istersen iste, Resulü Ekrem'i vasıta Allah hiçbir zaman seni kapısından boş çevirmeyecektir, yürü gitmeyecektir. Hatta şöyle bir kısa var da, zuhur etti, söyleyelim. Dersimize bir revnak versin. Medine halkı vaktiyle şimdi değil. Medine halkı daha petrolüden çıkmadan hacıların geleceklerini beklerler. Onlarından alacakları hediyeler bir hilele geçinirlermiş. Ve borç yaparlarmış. İşlerinden bir zat, olacak namında bir zat demiş ki bu sene ben borç yapmayacağım hesabını sıkılacağım demiş. Ve borç yapmamış. İktisatlı davranmış. Ama. Sen sakın borç yapma. Borç iyi bir şey değil. Medine'lerin makam Risale'deki derece söylemek için söylüyorum bunu. Haç ömrüsüne yaklaşmış bir mana görmüş rüya. Malum efendim rüyayı göz yok, madde yok, gören nedir, görülen nedir? Görmek için göz yok, göz kapalı. Madde de yok görmek için. Gören ne görüyor, görülen nedir? Hak gösterir rüyayı. <gülüyor> Kur'an'ın, rüyanın, sırk-ı bir takım birtakım manalara hamil olduğunu, dahi ilahinin İlahi'nin de evvela rüya i sadıke ile başladığını, Buhari-i Şerif, Habem'in diğer Onun için müminlerin rüyaları sıhhatli çıkar, sahihli <gülüyor> sah çıkar. Efendim işte bazı adam bunu da sakın ayk, bunu da kulak akısı etmeyin. Kafir, Kafir rüyasından ne olacak? Abdest sizin rüyasından ne olur Dememeli. Madem ki insandır, insan elbisi giymiştir, insandır, rüyasına kıymet vermek lazımdır. Abdest rüyasını demeyeceksin ne olur? Diyor. Allah dilerse abdest de rüya gösterir, kafire de rüya gösterir. Yani bunda ben böyle indiği söylemedim. Yani Kur'an'dan aldığım nur ile, ondan istimad ettim böyle söyledim. Malum insanımız Yusuf Peygamber'in Padişah-ı mümin değildi, rüya gördü, rüyası sadakatı çıktı ya, kafir diye. ha Cenab-ı Hak rüyayı gösterirdi istediği kişiye. Yalnız bunu da, görelim, bunu da hiç yediğin ama artık o çözüldü, söylemeden geçmeyelim. Rüyayı herkese söylemeyin. Sülahada olan zavada söyleyin rüyayı. Şimdi, ha, rüyayı söylemekte. Sülahada olan zada söyleyin. Şom ağzılara söylemeyin rüyayı. Bazı kişi vardır, rüyayı tabir eder. Allah-u Teala onun tabirinin tabirinde onun yalanını çıkarmak için... Onu yalancı çıkarmamak için onun tabir ettiği gibi rüyayı zuhura getiriyor. E, nise geçiyoruz, bu, bu hususta çok uzun bir mesele, bu, bu işe de Şimdi o rüya görüyor, rüya, sıdkı, sadafetler. <gülüyor> Mesela, gene haber veriyoruz. resul Ekrem'i gören mutlaka peygamberi görmüş. Sakallı sakallı. pantolonlu en entareli, Arap kıyafeti, Türk kıyafeti. Nise makamın, Resul-i Ekrem'e kurubiyetin o şekilde görürsün. Resulullah aynadır çünkü, Mir attır. Ona bakan kendini görür. Peygamberin sakalsı görürse bir ki senin sakalsı sünnette eksikliğine işaret etir. Aynaya baktın, sakalın yoksa sakalsı görürsün kendini. Bunun gibidir, bir hakları. Mesela bundan nasıl ispat edeceğiz. Bir gün Resul-i Ekrem oturuyoruz mescitte. Sallallahu aleyhi ve sellem Sıddık-ı Ekber. Sıddık, edin, Sıddık gelmiş, huzur-u saadete. Ya Resulallah senden güzel yüzlü, senden tatlı sözlü. Hiçbir kimse dünyaya gelmemiştir. Bu güneş onun üzerine doğmamıştır demiş. Sadakla demiş cenab Peygamber ona. Doğru söyledin demiş. Arkasından Eba Cehil gelmiş. Cehalet babası. Cahil kimi diyorlar? Alim kim derler? Cahil kim derler? Alim Allah'a bilene derler. Allah'a tanıyana, Allah'a inanana, Allah'a bilene alim derler. Cahil Allah'ı bilmeyene cahil derler. Ebu Cehil, Cehil babası gelmiş, ya Muhammed demiş, estağfurullah senden Ali sözlüs senden çirkin yüzü kişi görmedim demiş. Buyurmuşlar ki, salak da ya Ebu Aceh, ya Ebu Hakem doğru söyledin demiş Peygamber'e. Sahabe iki, mut, iki zıt mütalayı peygamber tasdik geliyor bunun sırrını sormuşlar. Ya Resulallah birisi zimet etti, doğru dediniz. ikinci geldi, zemetti gene o doğru dediniz. Bu nasıl şey deyince, ben bir mirat-ı bir aynayım bana bakan kendisini gördü diyor. Uyumuyorlar böyledir. her kişi yahsi söyler, yahyaman söyler kendini kendini söyler. Güzel söyleyen, çirkin söyleyen kendini söyler. Güzel gören, çirkin gören kendini söyler yani, kendi gördüğünü söyler. Gözüne yeşil gözlük takan kainatı yeşil görür. Siyah takanda siyah görür. Gözlüğüne pislik düşerse bir adam dünyayı berbat görür. Gözünü tatiiyat, gözlüğünü, gözünü temizle. Eğer kalbinde kirletirsen felakettir. O zat görmüşsün ha peygamberi. Resulullah gibi görürseniz eğer müjde size. Eğer paylarsa, ya çarparsa, ya döverse, ya vurursa kork. Ama mutlaka görürsen şefaatine olacak Bunu bil. Kimin şefaat edecekse mübarık cevalini gösterir. Şimdi ki o zat, o borç yapmayan zat, Medine'lere borç bu yapmamış. İktisat etmiş. Dinle. Çok mühim o şanatın. Peki zevkli ama inşallah Allah... Zevkimden seni ve beni hissedar eder. Resul-i Ekrem oturmuş, bir zaat da elinde büyük bir defter, rüyada o manada. İşte sayıyorlar Medeni'nin halkını, ne kadar borcu var diyor Peygamberimiz. İşte şu kadar attın ya Resulullah der, öden, ödeyin diyor Peygamber. Ödeyin, ödeyin, ödeyin böyle böyle, gele gele. Hacı Muhammed Hazretleri e gelmiş. Hacı Muhammed Recep, ne kadar borcu var demiş. Cenab-ı Peygamber o zat'a, defter ne demiş, ya Resulullah bu sene hiç borç yapmamış. İktisad etmiş. Borç yapmış deyince, demek ki bize mühtaç değildir bu sene. İy, adam kalkmış, demiş, bir daha senere borç yaparsın, demiş. Cenab-ı Peygamber'in vatı yükleniyor bu vuruşu. İnceliği, çok güzel inceliği var ama inşallah zevkine vardır inşallah. Bu bu aylar öyle. İsteyeceksin Allah'a bir adam. Kuldan istersen, o da bakmış sözü, kuldan istersen, kul bir defa verir, iki defa verir, üçünde kaçarsın sende. Allah'tan istemezsen gücenir. Resulullah'tan istemesten demek ki bize ihtiyacı yoklar. Acaba anlatabildik mi? Miski, miski günah ile alûdedir. Babu rahmete arz Resulullah'ı Resulullah'a şefaat önü koymuşuz Cenab-ı Peygamberi. Onun hürmetini isteyiniz ve tovurmayacak hiç. Muharrem kapına geleni şeyürme sakın. Bir Muharrem günü bir Muharrem günü bir Müslümanın kapısı çalınmış, bir Hacı Efendi'nin kapısı. Hacı Efendi kapıyı açmış, bir Hacı Efendi Bak kardeşlerim, Allah gidenlere tekrar nasip etsin helal malıyla, helal parayla. Yine gitmeyenlere de helal malıyla, helal parayla, aşk ile Allah Hacı nasip etsin. Yalnız insan hacı gibi geldin sonra, bazı kötü huyları var, kötü sıfatları var, bunları atmak lazımdır, bırakmak lazımdır. Yine de Şeytan taşlanır, yedi taş atılır şeytanın başına, üç tane şeytan vardır orada, işaretle öyle, onun manası remz'dir o. Allah'ın Allah'ın sevmediği şeytanın sıfatları vardır, şeytanın sıfatlarını kendi başlarına o taştan remzede atarsın. Gibi sıfat. Ucub, kibir, riya, haset, gadab, hobu ca, hobu mar. İkide ona bağlı var, afatıl batıl, afatıl, afatıl fers. Bunlar bırakılacak. Çünkü haca gitmekle iş bitmiyor yalnız. Bir adam zengin olur, bak dinle. Zengin olur fakat şerbeti tutmak meseledir. Hafız olur, hıfzı muhafaza etmek meseledir. Namuslu olur, namusun muhafaza etmek meseledir. Etiketi bir anda mahvuru adamın. Hac da böyledir. 100 bin liraya, 200 bin liraya, 300 bin liraya, 500 bin liraya derse hacca gidersin. hacı olursun ama adam olmak kolay değil. Onun için de demiş şair, deve hacı olmaz gitme kelemetkiye. Eşek devriş olmaz, taş çekmek eteke. Ne azalit? ahlak ve zeminlerimizi, kötü ahlaklarımızı ya, bırakmak lazım. Acı damarını bırakacaksın, acı damarını. Sözün tatlı, yüzün tatlı, göğünün tatlı olacak. İncitme. İncinme ve incitme. Ahalma. Gelmiş hacının kafasına hacı daha olmamış. Çünkü, yine tekrar ediyoruz, estaizu billah Kur'an'dan, kavlum maruf hayrun min sadaka. Bir fakir senin sadaka hissese, Kovsan kapımdan, her şey berbat olur. Bir adama iyilik etsem, sonra o adam sana kötülük yapsa, temlik etsem, sonra o adamı karşına alsan utanıma sebep, sana giydirmedin mi, giydirmedin mi desem, yaptığın iyiliği batıl edersin İslam'da. İyilik, İslam'da karşılı olur. Yap bir iyilik, ademize balık bilmesi hal etmez. Daha bizim hacı olmamış galiba, hapisaymış bir adam, Muharrem'miş, Muharrem'a yaşarsın. Şey'en demiş, haca ben de, sana geldim, itica ettim demiş, garibim, fakirim, sizin hiç, hiç Sen Beytullah'a yüz sürmüş insansın, sen Allah'a yüz sürmüşsün, Ravza-i Muttahara'ya sürmüşsün, Resul i Ekrem'in sana şefaati vacib olmuş. Bu nimetlere ermişsin. Ufak bir ihtiyacım var benim, başka bir benim yüzümü sürtme, lira, 50 lira, elli lira, bu, o değil, o bir Buyum, edersin, bu tercüme dersi yani. bana yardım et demiş. Hacı bıkmış, pişmemiş de aman keşke hacı da olmasaydı. Hacada gitmeseydi. Ulan kapı mı mıdırız be? Nerede hacı oldu? Kapıyı töp, kapıyı vurmuş. Fıkarayı kapıdan kovmuş. Allah'ım Allah'ım özür dilerim. Burada bir şey bir, hikayenin adına söylemeyeceğim. Ya, hikaye hikaye bağlayacak yani. Çünkü Esas ahkemmel tutamazsınız da hikaye tutarsınız ahkemmel. Onun için anlatıyorum bunu. Bir hikayeci deme. Ahkemmel atabiliyoruz doğru doğru. Ama ahkemmel tutulur, hikaye kapada kalır. Kapı çalınmış, Halilullah kapıyı açmış. İbrahim peygamber. Saçı, bıyığı, kısa kalıp birbirine karışmış, pis bir adam. Misafirim demiş ya İbrahim. Dininle demiş, ben ateşe tepalım demiş. Allah'a şık koşana benim evimde yer yok demiş. Kapıyı yüzüne kapamış. Oradan çıkmış o bir yetmiş ama günleri gitse Cenab-ı Hakk ifade etmiş. Ya İbrahim, allah Teala, bir sofra açtım dünyaya. Münkiri, mümini, sadıkı, kazibi, yalancısı, doğrucusu, namussuzlu, namussuzlu, kafiri, Hristiyan'ın, Müslüman'ı, ilkini varsa işte o devirde, Müslüman'ın mümini o sofradan yiyor. Sen kim oldun? O bana şirk koşuyor, ben rızkını kesmedim. Sen kimin onu çeviriyorsun? Git bul onu, seni... Senin dostluktan, senin dostluktan işgal veririm İbrahim, Halil yetten. İbrahim peygamber gitmiş, bulmuş, yalvarmış yollarda ve sırtını almış, evine getirmiştir, kulağında bulunsun. Müslüman akrep değil, insan sokmaya, yılan değil. Ha, onun için kavlun maruzun, hayır mün sadaka. Veremezsen şayet Allah versin, Allah kerim ver, inşallah başka zaman veririm, kusuruna bakma filan diye gönder bu karayı kapıda. İnsan geldiği gibi melek gelir kapıya. Seni imtaha gelir. Seni imtihar eder bilmediğinden değil sana kendini bildirmek için sonra mülkünü ters çevirir. Kaç tane geliyor bana? Ama efendim ne yapacağım? Bu kadar zengindim milyonlara mal ettim on param yok. İmtihar edeceğim diyor borçlu kaldım diyor. Ya gelmişti bir melek kapısına vaktiyle çıplak da o. Bir melek kapısına gelmiştir istemiştir kovmuştur meleği. Güven bütürken bebe kazandım. Sana ne oluyor diye. Mülkün tersine dömsün demiştir o melek ona. Ondan sonra o tuttuğu altı toprak olur. Bir anda erir. Mala mülke, mağır olma, dime var mı ben gibi bir muhalif rüzgar eser, savurur harman gibi. Koskaca padişahlar, dört kıtaya hükmeden padişah akşamdan hükmederken sabahın cellatı elinde boyuna ip geçirildi. Haberim var mı ondan senin? tarihe okusana. Akşam aziz, sabah zelil. Sabahleyin zelil, akşam aziz oldu. Bir varlık var, bir kudret var. Allah, Allah! düşmeyen, kalkmayan daima, daima kudret kuvvet sahibi. O. Odu adam ağabeyin üzeri çıktı, iyi dinle. Komşusu orada bir Yahudi varmış. Müslümanın o görmüş bu hadiseyi çağırmış. Sen Yahudi değil geçme. Nice ehli kitap var ki, yarın ölüm halindeyken bazı müslümanların imanı onlara verilecek onların küfrü bizim müslümanın boyununa yüklenilecek ya boş gidilmeyecek ahlete ya birçok adamlar öyle müslümanım diyor filan filan ama son nefeste imanı alınır bazı gayrimüslimlere verilir onun da küfrü ona yüklenilir öyle olur bazıları ya, iyi alak sahibi ol sonuna bakışı. kork son nefesten kork ne olacağım diye Allah'tan kork evvela. Çok mühim Allah korkusu. Vera sahibi ol. Namazdan namazdan niyazdan ne haber? Haktan korkuyorsan namaza dur. Ölüm var. Unutma. Gence ihtihara, paşaya, padişaha, krala, peygamberlere, delilere ölüm var. En sonunda cansat kapıya gelecek. Hani ibadet ve taatın nerede? Günahın çok. Hiçbir gün ah etmedin günahını. Belki ibadetini sayacaksın yani. Kaç bayram kurdunuza sayabilirsin ibadetin yaptığın ibadetini. Yahudi çıkmış kapıda, gel bakayım buraya ne ihtiyacın var demiş. Hacı Efendi'yi kızdırdın demiş. O Müslüman, din kadetiyle sen karışma demiş. O benim din kardeşi, beni kovarda döver de demiş. Canım fena bir şey söylemedik. İhtiyacını görmedik galiba, ben sana vereyim, ister öde, ister ödeme demiş. Biz de insanız ya, deyince ağlama başlatıyorlar ödeyeyim demiş Zorlamayacağım seni. Ne vakit eline geçesin, mu mü senin? ₺100 bugün parası yok. O diyor senin için. demiş Efendim gitmiş adam gel. Allah senin önüne çıkarsın bunu demiş. Allah senin verdiğin sadakayı senin önüne çıkardı mı hiç? Burada bir lokma, bir kuşa bir bak bir kuşa bir çitmek verirsin, orada Allah evladını bağışlar. Kuşa bir bir yem verirsin. Kediye bu kadar ekmek verirsin, Allah evladını bağışlar orada senin, ona haber verin. O gece bir rüya görmüş Hacı bizim Rüyasında bir saray ama şairler bunu diye getiremez. Hayalleri de kafi değil. Cennet saraylarından bir saray. Duvarlarının, tuğlaların bir bitmesi, altın bir bitmesi, gümüşten. İncilerler sürenmiş. aynen böyle öyle olacak. Sen de ve ben de bu dağ. Yani cenneti efal bu da bir de cenneti zaat var. Aşıklara. En zayıf Müslüman'a Allah bu cenneti verecek. Duvarları incilerle, zümütlerle yakutta da sürülür. Toprağın miskifen. Huriler, hizmetçiler verilecek emrine amade. Sen burada fakir olduğuna bakma. Aslında sen sultansın. Gözünü ondurmakta rüya görürsün. şimdi. Bu rüya bu, dünya rüyası bu. Öldüğün günü Öldüğün gün uyanacaksın. Ayvah, ben ne kadar zenginmişsin ya o diyeceksin. İmanlıysan, Kur'anlıysan, ibadetliysen, yo hep günah falan, bak bir felaket o. Bu Üzerinde yazıyor Hacı Efendi'nin ismi. Hacı Hüseyin Efendi, parası, hemen girmek üzere, içeri girmek istemişler, iki melek çıkmış, dur demişler Hacı Efendi. Düne kadar bu saray senin idi. Dün bir fakir geldi, kapıdan kovdun, komşun Yahudi, o kararın kalbini hoş ettiği için Allah senden aldı bu köşkü, ona verdi. O Yahudi'nin ismini yazmışlar. asmışlar. Efendi bunu görmüş, uyanmış, eyvah, felaketin büyür. Çünkü biz sana diyoruz ki, imanın, bir, biridir, imanın biri nedir dedi, gayba inanmaktır. Cenneti gördün mü? Görmedin. Cihye cehennemi, ondan da haberin yok. Hepsi burada görebilirsin eğer. Mutu kabla ente mutu, sırrını fehmeyleyen, Haşr neşri gördü bundan nefhay-i suhr olmadan. Burada görebilirsin ama. Bakıyorsun görmüyorsun. Bakmakla değiliz görmekle. Her bakan görmedi. Gören gördü. Göremez, görene. görene. Göğsüz hep günü han. göremez onu. Baş gözüyle değil, kalp gözüyle görülür. Ey mümin sana şu yüzdeye vereyim. Eğer imanlı güççük olursak Vallahi billahi bak muhammetteyim diyoruz. Peygamber aldığım bir şey de görüyorum bu yemini. Ölmeden gideceğim makamı, cenneteki makamını görmeden ruhunu vermeyeceksin Allah'a be. Allah gösterecek gideceğim makamı sana. Cenneteki makam derece atını. Öyle gideceksin. Hiç dünyaya bakmayacaksın. Dün şeye ölüm acısını duymayacaksın. Olay. Uyanmış Hacı Efendim. Sabahın hemen Yahudi'nin kapısına. Tak tak. Yahudi Müşşah. Ne işin? Merhaba demiş. Merhaba. Dün sen bir şey Müslümana buradan, kara Müslümana yardım ettin değil mi? Ettim. Ne geldi? Eller verdin demiş. Yavrum. Al şu 50 o şey Andrei, benim bir kardeşimdir. Onun borcu ben öderim. Yok, ben sana 50 dolar demiş. Olmaz. Ben vermedim öyle. Al sana 100 lira. Bizimki işi açacağız diye fakir işte bücüm. 200, 500, 1000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, 100 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Hiç hadi benle uğraşma demiş. 100 milyon versen derim. Bütün servetin alsın gene verlambda demiş. Niye veremiyorsun demiş ben yani. Gel öyle. Senin gördüğün köşkü sarayı ben de gördüm. Bana verdiler demiş. Senin sarayı bana verdiler Ben gördüm onu. Allah birilerini sere sere yapar yani yerine getirir. Daha olsun olursa muharrem Oruç tutuver. Oruç tutmaya kuvvetin yoksa dilini ver. Gaybet etme. Küfür etme. Kötü konuşma. Dilini zikrullah ile süsle. Tutmaya kuvvetin yok oruç tutmaya. Dilini zikrullah ile süsle. Ve amilus salihat, salihat çok. Efendiler hayır ve iyi dinle. hayır hayır işini bir zerre dahi olsa ona koşarak gidiniz. Ona koşarak gidelim. Hayır zerre kadar. Zerre ne demek? Bak güven şuurlu yoktu da içeriden bazı tozçuklar kalkıyor. Onlara zerre ederler. O kadar bir hayırlı iş ona koşarak git. O kadar bir kötülük var mı bir yerde? Oradan firar et, kaç. Allah'ın kadarı, Allah'ın rızası nerede oldu belli değil. Hangi ibadette Allah'ın rızası var bilmiyoruz. Hangi sahahlarda bilmiyoruz. Ama en önemli, mühim olan dinin direği, Peygamberimizin gözünü örü, müminin miracı olan namaz, avarı salah, akabu salah, namazı ikame ederler. Akim kelimesinde tadil erken ira ederek, hudu, huşû ile Allah huzurunda olduğunu bilen namazları kılarlar. ve a tevizeka zekatlarını verirler. Birisi ibadeti, bedeniye namaz Zekat da ibadet-i maliye. Zekatı verilmeyen malların cezasını anlatmıştık Ramazan'da sizlere böyle, böyle Hemen kışkır kışkırı kışkırı söyleyelim. Zekatı verilmeyen mallar, onlar o gümüşler, o altınlar, Niso'nun bedeli cehennemde kızılacak. Sahibinin alnına, yanına, yüzüne, göğsüne, arkasına basılacak. Onlara azab-ı elimiye tevşir et Habibi Muhammed. Müjdele azab-ı eleyim. Biriktirdikleri zekatı vermedikleri zekatı ateşte kızılacağım onların, önlerine, artılarına, sağlarına, sollarına bastıracağım, İşte biriktiririz parayı, tadın, onun tadının diyeceğim diyor Cenab-ı Allah. Ayet-i kerimesinde de hadis-i şerife sabit Eba Hüreyya hadisi dikkatli verilmeyen mallar iki başlıca olarak sahibinin boynuna dolanacaktır. Kendini kurtarmak istediği vakitte, niçin benden kurtulmak istiyorsun, ben senin dünyada pek sevgili malındım. Kimseye vermeye kıyamazdın diyecek. Bahir edip veremediği mallarını boynlarına dolayacağım diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de ya, ayet-i Kerim'e de. Ha. verenler, ibadet ve taatını edenler, amalı hatta bulmaları için, onlar için diyor Cenab-ı Hak korku yok. Gittikleri yerde korku yok. Bıraktıklarına üzülmeyecekler. Bütün dünya senin olsa, Öyle bir nimet Allah sana verecek ki bıraktılar üzülmeyeceksin. Hiç mesafesinde sana verilen nimetini ismeden bütün dünyasının Allah öyle verecek ki o nimetinde bıraktığın hal hiç mesafesinde olmaz. Korku da yok. İttiğim yerden, gittiğimizde korkulu bir yer. Bir çukur katılışına koyuyorlar bizi. Orası ahletin kapısı. Tek başına. Yani sana, bana da var, sana da var. Kim kurtuluyor? Balık yese, balık onun kabri olur. Balık yutsa körek balığı, kabri ne olur senin? Hakka giden kapı ol, balığın karnı olur. Denizde bu olsa öyle. Tayyarları ölse, ne öyle. Kurtuluş yok hiç. Ama şimdi gelsin, şey, bu muharrem, Müslümanların yırbaşısıdır. Sene başıdır. İbadete başlayalım. İbadet diyorsunuz ya sizden, ibadet başına para istemeyeceğiz. İmamlar, müezzinler, camis yaptığınız size. Hemen başlayın bakalım. ibadeti taata Allah size ibadet taattan zevk versin. Amin. Öyle bir zevk bulacaksın ki hiçbir şeyde öyle zevk yok. Ne zevk yaparsın yap akşamdan sabahin berbat olursun. Vicdanen böyle. Vicdanen var senin. Kalben böyle. Vücudan böyle. Bedenen böyle. Fakat Allah'a yapılan ibadetler ve taatlar, aşk, muhabbet bu Bunlar seni dinç din kılacak. Zevka, sefaya yedireceksin. Doyamayacağını bir çok duyacaksın. Allah ile sevişeceksin. Nasusu var mı? Resulullah ile buluşacaksın. Nasusu var mı? Güzellerle buluşacaksın. Burada gördüğün güzel güzel gördüğün yakında gözünün nuru sönecek, buradan çabakları akacak, burnu akacak, berbat olacak, kokacak. Seni öyle güzelliği tarif ediyorum ki, seni öyle güzelliğe davet ediyorum ki, hiç güzelliği olmayacak o. Allah güzelliyor. Muhammed güzelliyor. Mana güzelliyor. Bir kısaımız daha var artık bu hafta bırakalım. Yoğurluğum heyeceği he he değil Ya Rabbi, şuraya toplanan kulların ve ben fakir, sırf senin rıza-i ve senin habibinin rızası ve onun yolundan yürümek üzere senin evine davetli olarak geldik ve senin davetine icap ettik ya Rabbi biz kulken, evlerimize davetli bir misafirlerimizi ikram ederiz. Haşa sen padişahlar padişahızın bizi kapından, evinden mahrum gönderesin. Şu mübarek Muharrem ayında, bizleri fafif et, Hüseyin'in kağına bizi buradan boş çevirme. Şakavetimizi saadete kalbet, çevir, gönüllerimizden dünya muhabbetini çıkar. Kese çok para var ama, Karanın muhabbetini kalbimize koyma. Bizi nametlere mühtaç kılma ya Azizet, Biz Müslümanız. İslam dine azizdir. Müminlere azizdir. Bizi aziz et ya Rabbi. Bizi nametlere laştırma. Şu mübarek günde senin rızayı şerifin tahsil eden aşıklar gündesine dahil kıl. Bizi şefaati ehli veyti Mustafa ile saltif et ya Rabbi. Vellahu yedi ila selam. Ve ehdimden yeşar <Gülüyor> ila sılatı